Oh yeah. Şikaste. Merhaba kainat. Bugün 12 Ağustos Pazartesi. Yıl 2024, ay 8, gün 225, hızır 99. 1446 Hicri, Sefer 8, 1440 Rumi, Temmuz 30. Günün şiiri: Kuşlar vardır. Kuşlar vardır, cana benzer havalarda, soğuk sakar, baharsa yaprak. Bir başına büyür toprakta ömrümüz. Güneşle, yeşil elleriyle çıplak. Uslu ayaklarla başlamış yolculuk. Yürünmez öyle, bazen durulur. Ve iner erenler katına yorgunluk. Kapanır sükun üzere kitaplar. Nefeslerle sürüp giden yaşamamız bir su kenarına gelir, durur. Ekmekten, şaraptan öte nimetler vardır. Yürünmez öyle hep, bazen susulur. Can Yücel Günün Tarihi 25 yıl önce bugün 12 Ağustos 1999'da şiirin canlı atardamarı şair Can Yücel İzmir'de vefat etti. 1926 yılında İstanbul'da doğan Can Yücel, konservatuar ve köy enstitüleri kurucusu Milli Eğitim Bakanı, yazar, şair Hasan Ali Yücel'in oğluydu. 10 yaşında şiir yazmaya başlayan şair Can Yücel'in 14 kitabı yayınlandı. 69 yıl önce bugünse, yani 12 Ağustos 1955'te Hitler'in iktidara gelmesiyle vatandaşlıktan atılıp yurt dışına çıkartılan Budenbrook ailesi yazarı Thomas Mann İsviçre'de öldü. Ve 10 yıl önce bugün 12 Ağustos 2014'te Ölü Ozanlar Derneği ve Günaydın Gü Vietnam filmleriyle tüm dünyada sevilen aktör Robin Williams hayata gözlerini yumdu. Büyük saatli marif takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0 acikradyo.com.tr ve açık Gazete programı başladı. Bir haftalık aradan sonra tekrar beraberiz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve belki Akmeş'ten oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet herkese günaydın. Açılışta çaldığımız parça Nümerik esintiler, Yapay Zeka radyo programından açık radyoya bir hediyeydi. Güfte, Chat GT, GPT, Beste'de, de Suno'ya aitti. Açık radyo, nümerik esintiler, açık radyo sesimiz hep senin diyorlardı. Bu 4 Temmuz 2004'te, 2024'te yayınlanmıştı ve hangi sesler susturulabilir özgürlüğün yan hep sürer karanlıkta dahi ışık bulunur, gerçekler hiçbir zaman kaybolmaz, hayır diye devam eden, açık radyo sesimiz hep seninle, sansüre inat, gerçeğe ses ver, kainatın tüm sesleriyle özgürlüğün titreşimleri hep seninle diye devam eden ve kapatamazlar gerçeği diye biten, sesimiz hep yükselecek, açık radyo daima özgürlüğe ses verecek diye devam eden ve biten, bir şarkıydı. Çaldık bunu. Çünkü cuma günü önemli bir gelişme oldu. Açık radyo ile ilgili yargısal süreçte olumlu bir aşamayı daha kat etmiş bulunuyoruz diye kamuoyuna duyuruyu yayınladık. Beşincisi oluyordu. Ve mahkemenin Rütü'nün radyo, televizyon radyo ve televizyon üst kurulunun itirazını reddettiği haberiyle başladık. Yani radyo, televizyon üst kurulu Rütük tarafından verilen yayın durdurma ve <gülüyor> pardon para cezası kararı aleyhine açılan davada Ankara 21. İdare Mahkemesi tarafından 8 Temmuz 2024'te yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Bu karara da Rütük tarafından itiraz edilmişti. Ancak Ankara Bölge 10. İdare Mahkemesi'nin 2024-1948 sayılı ve 1 Haziran 1 Ağustos 2024 tarihinde verdiği ve o gün itibariyle Ankara 21. İdare Mahkemesi'ne iade edilen dosyadaki itirazla ilişkin kararda dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelere göre mahkemece yürütmeyin durdurulması istemi hakkında verilen kararında yasaya aykırılık bulunmadığından itiraz isteminin reddine karar verilmiştir denmekteydi. Yani açıklamamızda kamuoyunlar duyuru da şunu da belirttik, cuma günü radyolarda da, radyomuzda da çeşitli programlarda, program aralarında da yayınlandı. Bu karar radyomuz için olduğu kadar ülkedeki ifade ve basın yayın özgürlüğü açısından da umut verici, hukuk ve yargı işleyişi açısından da önemli bir durak olduğu belirtilmişti. Yargısal, yargısal süreç devam ediyor. Bununla beraber bu karar radyomuzun yayınlarını sürdürmesiyle ilgili ciddi bir engelinde aşıldığını gösteriyor diye bir açıklama yapmıştık. Bu önemli bir gelişme. Biz de bunun için çaldığımız bir parçayla başladık. Bugün saat buçukta 20 dakika sonra. Bu konuda bilgi de verecek ki bizim hukuk ekibimizin hukuk ekibimizi yürütenlerden Bahri Bayram Belen de hukuk güvenliği programının da yapımcısı aynı zamanda bu konuda dinleyicilerimize daha ayrıntılı birazcık bilgi verecek kendisiyle konuşacağız. Ama şimdi... Hepimize kutlu olsun. Yani. Herkese kutlu olsun Üstelik diyelim. Üstelik bu başarıda dinleyicilerin ve basındaki birçok yazı yazan arkadaşlarımızın ya da destekçilerimizin de payı çok büyük. Evet programcılarımızın, destekçilerimizin ve dinleyicilerimizin büyük desteğiyle böyle bir dönüşüm yapıldı. Harika oldu. Devamını konuşacağız inşallah işte. Şimdi günün haberlerine kısaca bir bakacak olursak ciddi bir sıcak dalgasının gelmekte olduğu da zaten dünyada devam ediyor ama çok ciddi yeni sıcak dalgasının geleceğine dair de e, haberler var. Temmuz ayında 13 aylık bir dünya küresel Sıcaklık rekorları peş peşe kırıldı. Bu inanılır gibi değildi. Ama e, şimdi bitti. Temmuz'da 13. E, 14 ayrı, olmamış yani. 14 olmamış ama ikinci büyük evet. rekorda kırılmış oldu. bir gibi falan bir dereceyle bir geçtiğimiz Temmuz ayının altında kalmış. En sıcak ikinci Temmuz ayı olmuş ama en sıcak olmamış. Dolayısıyla bu seri kırılmış oldu diye Guardian'dan manşet Haber yapmış. Evet. 13 ay boyunca en sıcak ayı yaşamıştık. E, Temmuz öyle olmadı. 14 olamadı yani. Evet ama bilim insanları yani esas itibariyle buna sakın rahata, rehavete kapılmayın diyorlar. Çünkü çok yeni, bütün bilimsel raporların gösterdiği gibi yeni rekorlarında eşiğinde olduğumuz apaçık ortada çok ciddi Durumlar var. Mesela Kaliforniya eyaletinde Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük eyaleti O, o tarihin, temmuzda tarihinin en sıcak temmuz ayını yaşamış tarihte mesela. Öyle haberler de var. Onun için fazla öyle rehavete kapılacak hiçbir durum yok. Ayrıca da mesela 400 yıllık sıcaklık rekorunun da Avustralya'da kırıldı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Büyük Set Resif'indeki bir araştırma. Mercan sisteminin varoluşsal tehdit altında olduğunu ortaya koyuyor. Çevresindeki sıcaklıkların son 400 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı tespit ediliyor. Tabi hatırlanacağı gibi ayrıca. Ee, en sıcak rekorlar peş peşe kırıldığında 125 bin yılın en sıcak ortalamasına ulaşıldı ve bu rekor sadece bir gün dayanmıştı ertesi gün gene kırılmıştı o yüzden hiç rahata filan yer olmadığını kesinlikle söyleyebiliriz ama bu yandan da mücadeleler de bir yandan devam ediyor onları da söyleyeceğiz. Ee, insanın e, depresyon insanlar için büyük bir depresyon ma, ma, manevi durum beyin durumunda da e, şeylerin e, orman yangınlarının son derece etkili olduğuna dair dumanların e, ve zihni durumu zihni sağlığı olumsuz yönde çok etkilediğine dair araştırmalarda peş peşe geliyor zaten şu anda Türkiye'den pek çok yerden yangın haberleri de geliyor. Onun ötesinde de Yunanistan'da mesela önemli yangın haberleri var. Altı köyün boşaltıldı yerler var. Bunların hepsine değinme fırsatı bulabilecek miiz bilmiyorum ama Türkiye'de uzmanlardan çok sıcak sonbahar bu yarısı geldi. Kırmızı gezegen. ...kızıl gezegen ya da serisine... ...son hızla devam ediyoruz diye... ...artı gerçekte bir yazı var... ...Profesör Doktor Barış Önoğ'dan... ...çok sıcak geçen yaz aylarının ardından... ...sonbaharın da çok çok... ...sıcak geçeceğini belirtmiş... ...Eylül, Ekim ve Kasım aylarında... ...sıcaklığın nefsin normallerinin... ...üzerinde olduğunu söylemiş... Evet, ...iştik neredeyse iki derece... ...bir ila iki derece evet, üzerinde seyredeceğini söylüyor... ...bir ila iki derece muazzam yani... ...Kasım ayı da daha sıcak geçecek... Ee, ve işte e, yani El Nino'nun da iklim krizi ve El Nino Hava olayının da Etkisiyle çok aşırı rekorlar Kırıldı Avustralya'da işte Feci şeyler oldu ama e, Bu Aşırı sıcak e, Geçen yılın Arkasından da Pek çok Rekorun kırıldığı bir yılın ardından Alarme edici bir durum ve en e, çarpıcı şeylerden bir tanesinin de İsviçre'deki buzullara 15 yıl buzulların önünde 15 yıl arayla aynı yerde poz veren çiftin arkasındaki İngiliz çiftin arkasındaki buzulun göl olduğuna dair de 15 yıl içinde muazzam bir şey kaybı ısı kaybı sıcaklık kaybı erime olduğunu da gösteren durumlar vardı. Ayrıca bir de şeyden bahsedelim tabii 9 Ağustos günü Dünya yerli halklarının uluslararası günüydü ve 9 Ağustos'ta çok önemli eylemler de yapıldı çeşitli yerlerde aviba Chomsky'nin e, Kolombiya'dan başlayıp Amerika Birleşik Devletleri'nden Gazze'ye uzanan bir halka içinde yerlilerin durumunun ne kadar zorluklar içinde olduğunu gösteren çok önemli bir yazısı yayınlandı Aviva Chomsky'nin. 9 Ağustos dünyanın yerli halklarını kutlama günü onun basmak alıp laflarının ötesine geçip Hareketlere ve bütün insan haklarının daha önce fosil yakıt kolonyalizmi diye adlandırılan bu fecat durumunun ötesinde hala şiddetin dört bir yanda gezdiği, kol gezdiği bir yerde mücadelene devam edilmesinin şart olduğunu gösteren yazılar vardı. Çok ciddi onun dışında İsrail'de müthiş şeyler oluyor. Değil mi? Yani evet, doğru Hem okul bombardımanı sonucu en kanlı e, saldırı gerçekleşmiş durumdaydı. Hafta sonu e, bir okulun vurulmasıyla en az 100 kişi hayatını kaybetti. Bunun e, da, tabii ilk kez okul bombalanmıyor İsrail ordusu tarafından. E, ama en kanlı Bombardıman olduğu söyleniyordu üstelik de bu katliamdan sadece birkaç saat sonra tekrar on binlerce insanın başka bölgeye göç etmesi güvenli atırnak içerisinde bu güvenli alanlara her ne kadar güvenli alan kalmamış olduğu bütün gazeteciler Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından söyleniyor olsa da tekrar güvenli alanlara geçmesi konusunda Han Yunus da özellikle yaşayanların bir uyarı gönderdi İsrail. Ve devam ediyor büyük bir, büyük bir felaket devam ediyor orada ve Gideon Levy'nin İsrail'in önde gelen muhalif gazetecilerinden Haaretz yazarı ve köşe yazarı Gideon Levy, Gazze'de yaşanan insanlık dramının kitabını yazmıştı zaten. Ve 2,3 milyon insanı 18 yıldır bir kafeste tuttuk. Şimdi de bombalıyoruz. 15 bin çocuğun, 20 bin kadının ölümünü meşrulaştırıyoruz. Tanrı aşkına ne yapıyoruz biz diye isyan ederek eninde sonunda yüzleşmek zorunda kalacağız. Ağlamak istiyorum, çığlık atmak istiyorum diye. Bağıra çağıra müthiş bir... The Killing of the Gaza, Reports on a Catastrophe diye bir kitap yeni yayınlandı. Enkazda... Gazenin ölümü. Gazenin Tabii. ölümü. Bir felaketin, facianın üzerine raporlar rapor diye enkazda küllerin arasında Gazze'deki bu iğrenç, korkunç şiddetten sağ kurtulanlar, buna tanık olanlar ve hayatta kalanlar için soruyorsunuz. Bunu nasıl unutacaklar? Bunu nasıl affedecekler? Gelecek nesil Filistinliler İsrail'e karşı büyük ve haklı bir kin besleyecekler diyor ve Amerika Birleşik Devletleri için de muazzam bir utanç kaynağı olduğunu belirtiyor. Çok ayrıntılı gazete Oksijen'de de yer verildi buna. Gideon Levi'nin çok ödüllü her ülkenin, de, yalnız İsrail dediği çeşitli gazete, ülkelerde de ödül kazanmış gazeteci Gideon Levi'nin e, bu yazısı yayınlandı. Karanta dergisinde İsrail'in Gazze'ye karşı yürüttüğü savaşın herhangi bir İsrail tarafından belki de en sert şekilde kınanması olarak nitelendiriliyor kitap. İşte Current Affairs dergisi de Levi ile konuşmuş. O gazete Oksijen yayınlamıştı. Arkasından da bu son saldırıdan sonra bir yazı daha yazdı. Gidiyorum Levi ve İsrail için ölü çocuklar yaz tutulmaya layıklar ama eğer Filistinli Değillerse ancak yaz tutulmaya layıklar. Fizikte çocukların yaz tutulması söz konusu değil. Bunda dün kalem aldı, son yasında harit yazında yazmıştı. Çünkü bir önceki gün bu azavel bahsettiğimiz okul bombardımanı gerçekleşti ve en az 100 kişi ölüyor. Çok sayıda çocuk da ölüyordu. Bu katliamla. Daha önce, birkaç hafta önce, Hizbullah'ın bir futbol sahasını atıp 12 çocuğun ölümüne, yani iddia edilen tabii, Hizbullah'ın attığı iddia edilen roketle 12 çocuğun öldürülmesinin ardından verilen İsrail'in verdiği tepkileri e, dile getirmiş ya da kamuoyunda, İsrail medyasındaki 12 çocuk öldürülence e, işte katiller, Hizbullah katilleri vesaire, ama İsrail ordusu yapınca benzer bir ses çıkmadı diye iki olayı kıyaslıyordu. Yasasında. Evet, dünyanın en büyük facialarından biri gözler önünde devam ediyor. Ondan da biraz daha fırsat bulursak bahsedeceğiz. Bu arada Türkiye'den de çok önemli, pek çok... Siyahlı çatışma ve şiddet haberleri peş peşe gidiyor. Üç kişi yol verme kavgasından üç kişinin öldürüldüğü meselesi var. Demin sözünü ettiğim şeyi de bu arada ekleyeyim. Bunu şimdi buldum. Yangınlar devam ediyor Türkiye'de de dört bir tarafta da. Yunanistan'ın Varnava bölgesinde çıkan yangında dokuz köy birden tahliye edilmiş. Alevlerin yerleşim birimlerine ulaşması sebebiyle oluyor. Başkent Atina'nın doğusunda. Ee, ve şey işte Manisa hayvan meseleleri de son derece vahim bir şekilde sokak hayvanları konusu devam ediyor uyutulan tırnak içinde uyutulan hayvanların durumları facia Manisa'da yeni bir hayvana şiddet üç kedi yavrusunu sopayla döverek öldüren kişinin göz altına alındığı haberi var Göçmen meselesinde de İsveç'te snitch law denen yani muh, muhbir, sayın muhbir vatandaş göçmenleri ihbar edin diye bir haber geliyor. Bütün bunları devam edeceğiz. Bir yangında Zaporizhia nükleer güç santralinin soğutma sisteminde Moskova ve Kiev'in birbirlerini suçladığı bir kaos durumu da var. Devam ediyor. Bunları e, konuşacağız. Şimdi Metis Ajanda'nın 2024 Ajandası'nın Çanak Çömlek Patladısına hemen kısaca bir göz atalım. Aptal gibi suç olsam yine de oynar mısın benimle Çanak Çömlek Patladı benimle ona Oyun görüntüsüyle karşımıza çıkan gösterilerden, hele çocuk oyunlarından, bir çoğu eski törelere, oyun tekerlemelerinin bir çoğu ise büyülük sözlere çıkar. Dinlerin, inanışların değişmesiyle ciddiyetlerini yitirerek bir eğlence gerecine dönüşmüşlerdir bunlar. Bazı oyunların büyüklerce hoş karşılanmaması, uğurlu sayılmaması, bazılarının tersine Olumlu sayılmaları onların eski kökenlerine işarettir. Halk bilimci Perteb Naili Boratav Türk Halk Bilimi kitabından okuduk bunu da. Evet şimdi bir tarihte bugüne kısaca göz atalım. 1950 yılında bugün İstanbul Eminönü'nde karpuzcular eylemi yaşanmış. İstanbul'da 1950'lere kadar kavun ve karpuz satışı için sergi yani herhalde günümüzde tezgah diye de e, evet. söylemek mümkün ama sergi yere serildiği için sergi deniyor. Karpuz sergisi. <gülüyor> evet. Karpuz sergisi. Evet. Karpuz sergisi açmak isteyenlerin uyması gereken çok fazla kural yokmuş. Karpuzcular istedikleri yere yerde karpuz satabiliyormuş o dönem. Edebiyat eserlerine konu olacak denli yaygın bir işmiş bu karpuz sergisi. 16 Temmuz 1950'de ise karpuz sergisi açmaya çeşitli standartlar getiriliyor. Sergi açmak isteyenlerin karpuz üreticisi olması ve hal müdürlüğüne bunu belgelemeleri gerekiyormuş. Ayrıca talep fazla olduğu için izin verilecek karpuzcular da kura ile belirlenecekmiş. İzin alanlardan da işgal vergisi alınacakmış. Bu düzenleme karpuzcuların Tepkisine yol açıyor ve 12 Ağustos 1950'de yani bugün o zaman enin Emin önünde bulunan meyve sebze halinde bir araya gelen karpuzcular üzerine çeşitli taleplerini kazıdıkları karpuzları pankart ya da döviz gibi taşıdıkları bir eylem düzenlemişler. Karpuzların üzerine su verilmesini istiyoruz, sergilerin yıllık kiraya bağlanmasını istiyoruz gibi taleplerin yanı sıra bizi korursanız tatlı ve ucuzuz gibi karpuzun ağzından yazılmış ifadelerde yer almış. Evet, dünya tarihinin en ilginç pankartlarından bazılarını oluşturuyor herhalde. 2017'de bugünsel Amerika Birleşik Devletleri'nde 32 yaşındaki ırkçılık karşıtı sosyalist Heather Higher, Virginia eyaletinin Charlottesville şehrinde düzenlenen faşist ve aşırı sağcı grupların etkinliğinde öldürülüyor. Heather Neonaziler, Ku Klux Klan aktivistleri, antisemitler, Yahudi düşmanları ve diğer beyaz üstünlükçü grupların bir araya geldiği Sağı Birleştir mitingini protesto eden binlerce antifaşisten biri. O gün etkinliği protesto edenlere 20 yaşındaki bir Nazi James Alex Fields Jr. arabasıyla saldırıyor ve Heather Heyer'i öldürüyor. Bunu ayrıntılı olarak... Açık gazetede de 2017'de 7 sene önce verme fırsatınız olmuştu maalesef. Şehrin başka bir yerindeyse bir başka faşist grup genç Afro Amerikalı eğitim işçisi Deandre Harris'e saldırıyor ve onu ağır şekilde yaralıyor. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Nazi sembollerinin taşındığı Sağı Birleştir etkinliği için olayların öncesinde çok iyi insanlar demiş. Bu ölüm ve şiddet olaylarının ardındansa iki tarafta da iyi insanlar var diye de bir keramet yumurtlamıştı dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump devam ediyor yani görüşmelerine. Evet bu da tarihte bugünümüz bu kadar. Biraz önce söylediğimiz gibi biraz sonra konumuz olacak. Hukukçu, hukuk güvenliği programımızın yapımcılarından Bahri Belen Açık Radyo ile ilgili durumu bize izah edecek sorularımızı soracağız. Yani mahkeme bütün itirazını reddetmesi üzerine yürütmeyi durdurma e, karara itirazını reddetmesi üzerine yeni bir durum var yeni bir aşama onun neler olup bittiğini ve oleceğini ilişkin bir görüşme yapacağız ama biraz açık kaste Evet açık ayoası 95.0 açıkyo.com.trde internet adresimiz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 e, para cezası verdi. E, bu yani hem yayın dur durma hem para cezası e, sebebi olarak gösterilen e, 2024 günlü programa e, verilen bu ceza aslında ağır bir cezaydı. Ve kabul edilemez bir e, cezaydı. E, çünkü hakikaten e, ifade özgürlüğü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 atfıyla kabul ettiğimiz e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hatta Birleşmiş Milletlerin insan haklarıyla ilgili e, düzenlemeleri, insan hakları evrensel beyanlamesi bütün bu, e, bunları bilmemize rağmen ve anayasanın ifade özgürlüğüyle ilgili birçok kararını bilmemize rağmen yargıtayın bu konudaki kararlarını bilmemize karşın ben deneyim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 Bu 6.112 sayılı işte radyo-televizyon üst kurulu ile ilgili yasal düzenlemede sözü edilen ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf bölge ve meseh parkı gözeterek toplumu kim ve düşmanlığa tahrik edemez veya top, e, toplumda nefret duygularını oluşturamaz. Şimdi bu bu yani yasadaki bu ilkeyi açık radyonun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 e, sorsak herkes diyecektik ki diyecektir ki bu belgeler bazen açılmaz. Yok şu programı indir, yok bu programı indir ondan sonra aç diye ki açık radyoda bu konuda e, deneyimli arkadaşlar olmasına karşın böyle ve ikinci bir kararın geleceğini öğreniyoruz ki bu zaten yasada var ama aklımıza gelmeyen bir yasal düzenleme hiç aklımıza gelmiyor çünkü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 için bir çözüm bulamadığımız için kalemimiz ve dilimiz buna yetmediği için diye çok daha ağır bir yük altındaydık. Bu karar yürütmeyi durdurma kararı verildi. Tabii Pardon bu... Bahri Bey bu, Doğan... bu noktada bir araya girebilir Buyur. miyim lütfen? Buyur. Yani sizin de net olarak söylediğiniz gibi böylesine işte beş program açık Gazete'nin 5 programına şey yapıp hatil verip onun yerine de işte TRT'den alınmış şehir belgeselleri 2'şer saat 5 gün boyunca evet. çalınmaması 30 yıla yakın milyonlarca saat programlar yapılmış tarihten sosyolojisine psikiyatrisinden psikolojisine kadar barılan her türlü dünyadaki belki de en zengin şeylerden bir tanesini oluşturan programlarından bir tanesinin sona ermesi gibi bir tuhaf, tra trajikomik bir durum olacaktı. O zaman sizin bu sö son söylediğiniz paragrafı ben şöyle özetleyeyim bir akademi kapatılacaktı. Bir akademi sona erdirilecekti. Çünkü orada tıptan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 Ve davamızın ne kadar haklı olduğunu da anlamış olduk. Tabi bu radyo-televizyon üst kuruluşunu yürütmeyi durdurmaya ilişkin verilen Ankara 21. İdare Mahkemesi kararına yaptığı itiraza biz de bu hazırlıklarda bir cevap verdik. Ondan sonra yani beklemeye başladık çünkü e, şeyler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 beni bağıştan hiç e, böyle tabirler kullanmayı sevmem ama tam öyle yani eşeğimizi kaybettik sonra bulduk gibi B böyle bir şey çünkü bu kadar haksız ve hukuka aykırı bir karar ama sonuçta e, verilen bir yürütmeyi durdurma kararı itiraz üzerine verilen kararda diyor ki e, 21. idare mahkemesinin e, açılan davada e, istenilen yürütmeyi durdurma talebi sonrası verdiği yürütmeyi durdurma kararında herhangi bir hukuka aykırılık görülmediğinden yapılan ilk lazımın reddin diyor Peki kısaca zamanımızda çok fazla yok sanıyorum özettiğim bu tedbir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 ceza olmadığını, ağır bir ceza olduğunu, hukuki bir dayanağının olmadığını, üstelik de açık radyo gibi bir radyonun e, 30 yıllık yayın politikasını iyile bağdaşmayacak bir suçlamayla böyle bir e, kararın verildiğini biliyoruz. E, bütün bunların yasal dayanaklarını, anayasal dayanaklarını, ulusal üstü kuruluşlarına e,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 Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba özdeş. Günaydın. İyi haftalar, İyi haftalar size de. Evet, çok yoğun haftalar bir, bir peşi sıra hem Türkiye alanında hem Açık Radyo'nun kendi alanında hem de dünyada savaş, barış meselelerinde çok yoğun geçiyor. Bir özetlemek bile neredeyse imkansız hale geliyor ama elimizden geleni yapıyoruz. Sizin olimpiyatlar dizisinin üçüncüsünü yapalım dedik bugün değil mi? Evet yani aslında öncelikle şeyle başlayalım. tabii yürütmeyi durdurma kararı çok derece önemli. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu hukuksuzluk ortamında bu tür kararlar... Bir avuç cennet oluyor yani bütün bu ortam içerisinde. Dolayısıyla yürütmeyi durdurma kararının ile başlayabiliriz ve onu hayırlı olsun diyebiliriz. Ve sonrasının da gelmesini dileyerek ve bu sevindirici haberi gerçekten beklediğimizi söyleyerek başlayalım. Olimpiyatlara bu Açık Gazete'yi ara vermeden önce iki arka arkaya program yapmıştık. Aslında yeterli gibi geldi ama son şeyde bir dikkatimi iki konu çekti. Onun üzerine üçüncü bir olimpiyat programı yapmakta fayda var diye düşündüm. Bu iki konu şuydu. Bir tanesi Paris'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu bir tanıtım evi açtı. Olimpiyat tanıtım evi ve 19, 2036 Olimpiyatlarına İstanbul'un talip olduğunu belirtti. Böyle bir kampanya bir fırtınası döndü. Bu konu <gülüyor> son derece önemli. Yani Türkiye'nin Olimpiyat tutkusu bundan önce dört kez oldu. Değişik dönemlerde Türkiye bu yarışmalara, konkurlara girdi ve bu tutkusundan da vazgeçmiş değil. Buna Özal'dan e, itibaren başlatabilirsiniz. E, bütün siyaset e, bu tutku içerisinde gelişti. Bunu iyi incelemek lazım. Yani e, Olimpiyat tutkusu neden diye. Ama şimdi bir yandan e, İmamoğlu bu girişimlerde bulunurken yani bir düzenleme hevesi e, siyasi e, görüş farklılıkları olmaksızın devam eden bir tutku bu. E, bunu sırada Bakan, yeni bakan yani şehircilik bakanı, çevre ve şehircilik bakanı dedi ki, e, biz dedi yani iki gün önce galiba kritik bir süreçteyiz. Bu şehirde deprem tehlikesiyle bir arada yaşıyoruz. Teşbihte hata olmaz, pimi çekilmiş bombanın üzerinde oturuyoruz. Hep birlikte hareket etmemiz lazım. Şimdi İmamoğlu olimpiyat evi açıyor Paris'te. İstanbul evi açıyor. Olimpiyatlara talip olduğunu söylüyor ve İmamoğlu da işte Üç tane önemli Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki dönemde genel başkanlıkta ve partide rol oynayacak isimlerden bir tanesi. Cumhurbaşkanı adaylarından bir tanesi gözüküyor. Ve o da diyor ki biz İstanbul'da olimpiyat düzenleyeceğiz. Tabi yani ülkede bir taraftan da işte biraz önce açık radyonun yürütmeyi durdurmada da belirttiğimiz gibi demokrasi ve hukuk. Yokluğu var Aynı günlerde Anayasa Mahkemesi de e, Yargıtay 3. Dairesi'nin e, Anayasa'ya ilgili hak, hak ihlali kararını ilişkin kararı yayınlandı. E, yani bunun gerçekleşmesi gerektiğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vekilliğinin iade edilmesi gerektiğini Can Atalı için belirtiyor. Yani ülkede e, bir demokrasi ve hukuk en yüksek mahkemelere e, itibar edilmiyor. E, o deprem pimi çekilmiş bomba bunu söyleyen 22 yıllık e, AKP iktidarın, iktidarın e, şehircilik bakanı. Bir yandan da muhalefetin çok önemli bir, yani İstanbul gibi 18 milyon olduğu nüfusu olduğu iddia edilen şehrin başkanı da e, biz onu fiyat düzenleyeceğiz diyor. Bir taraftan tabii ki e, baktığımızda e, ekonomik sorunlar hat da ülkenin e, yoksullaşma süreci belli. Dolayısıyla aynı zamanda geçen haftalarda bunu belirttik yani olimpiyat düzenleme nasıl gerçekleşiyor, i̇şte ülkeler buna nasıl yapılıyor. Yıllar öncesinden başlayan çalışmalar var. Tabii buna bakıl, yani aynı zamanda ekonomik altyapı, hukuki altyapı, artı tehlikeler. Savaş, şiddet gibi pek çok ölçütü var. Bu ölçütler çerçevesinde değerlendiriliyor. Ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde de ağırlıklı olarak Batı'nın kapitalist ülkeleri egemen, yani Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'ndeki gibi kararlar çıkabiliyor. Bu bağlamda gerçekten depremin üzerinde oturan bir her gün, bugün, yarın, öbür gün gelebilecek denilen bir depremin üzerindeki kentte de olimpiyat düzenleme fikrini hayata geçirmek ve üstüne üstlük bu tür yatırımlar geçen hafta konuştuk mega yatırımlar olarak değerlendiriliyor yani neresinden bakarsanız bakın bir 25 milyar dolar civarında ki bu gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında da bunlar fark ediyor büyük bir yatırım gerektiriyor yani ak Söylenen 25 milyar dolar. Akku'yu kadar bir yatırım yapmak gerekiyor. Akku'nun nükleer santral e, şeylerini. Şimdi e, bir e, taraftan da şöyle bir şey var. Yani e, Türkiye e, bunu konuşurken, olimpiyat düzenleme fitrini konuşurken, dün, dün müydü bugün baktım, aile ve aile bakanı, çocuktan sorumlu bakan Mahinur Özdemir Göktaş çocuk yoksulluğuna ilişkin bir rakam açıkladı. Aile destek programından yararlanan 2.2 milyon e, hanedeki toplam çocuk sayısı 5.4 milyondan çıkmış. TÜİK verilerine göre Türkiye'de çocuk nüfusu 22 milyon 206 bin yani her e, 4 çocuktan biri yoksulluk yaşıyor. Biz böyle bir ülkedeyiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Paris'te 2036 Olimpiyatlarına aday olduğunu söylüyor. Şehircilik Bakanı pimi çekilmiş bomba üzerinde yaşadığımızı söylüyor. Ekonomik kriz had da, yoksulluk had sapphada. yani Yani bir şey var ayranı yok içmeye atla gider çeşmeye diye artık siz anlayın. Ülkenin durumu böyle. Muhalefetiyle de böyle. İtidariyle de böyle. Buna dikkatimi çekti. Yani bir olimpiyat düzenleme... Mesela Hindistan'da da... Hindistan'da 2036 olimpiyatlarına talip... E, bir şekilde bu olimpiyat düzenleme... E, açlığı diyebileceğimiz bir açlık var. Ama gerçekte bu. tabloda bu. Yok her dört çocuktan biri yoksulluk... Ödeneği almak zorunda yoksul. Pimi çekilmiş bombada deprem üzerinde oturuyoruz hayatında Ve biz burada... Altyapısı sorunlu, kentsel durumu belli bir şehirde olimpiyatlara talip oluyoruz ve bunun için de çabalıyoruz, para harcıyoruz. Bununla birlikte bir şey daha dikkatinizi çekeceğim. Yani Türkiye işte bu kadar büyük bir yatırım yapmaya soyunuyor, bunun için harcamalar yapıyor. Ben zaman zaman dikkate sunmaya çalışıyorum programlarda. Türkiye'nin e, Afrika başta olmak üzere dış yardımları konusu şimdi Türkiye'nin 2012 2022 yıllarında dış yardım miktarınının geldiği seviyene biliyor musunuz Evet 68 milyar dolar açmış Evet çok Türkiye... hatıra sayılır bir rakam. Büyük bir rakam yani. Çok büyük bir rakam. Yani bakın e, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın e, şeyde bu 2024 bütçesine ilişkin sunumunda diyor ki küresel insanı yardım raporu verilerine göre gerçekleştirdiğimiz 7 nokta bu 2022 rakamını söylüyor. 7.2 milyar ABD doları e, ile dünyada Dünyanın en cömert ülkesi olduk diyor. Yani bu bir oran var. Gayri safi milli hastalığının e, işte binde yedisi insani yardımlar ayrıldığınız mı ciddi katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Türkiye'nin borç krizi içerisinde bulundu. İç ve dış borçları döviz Hı. rezervleri işte sıcak parayı cazip eden faiz politikası nedeniyle e, rezervler yükseldi ki onların hepsi de e, Carry Trade denilen sıcak para yani fa faize gelen paralar. Dolayısıyla borç miktarı e, borç bine aşmış vaziyette e, ve bir taraftan da e, böylesinde Somali Karasularını Türkiye kuruyor. Afrika'nın hep pek çok ülkesinde Türkiye e, 2012'den beri yardım ediyor. Bu e, şeyin de ben de oradan zaman zaman aktarıyorum. E, şeyde İngiltere merkezli bir kuruluş var. E, Kalkınma inisiyatifi, bu şeyleri e, insani yardımları şey yapıyor, e, belirtiyor ve Türkiye orada da yani bakın 2013, 14, 15'te listede üçüncü, 2016 2020'de ikinci, 17, 18, 19'da ilk sırada yer alıyor. Yani gayri safi milli hasılasına oranla en çok yardım yapan ülke olarak kayıtları geçiyor. Şimdi bir olimpiyat düzenleme fikrindesiniz, haliniz bu. Bir yandan da oraya buraya yardım ediyorsunuz, İlk dört çocuktan biri de aç, yoksul. Buna da şey dahil değil, yani Türkiye topraklarında, hani Türkiye bir iktidar misafir etti diyor ya, sığınmacılara yönelik insani yardımlar dahil değil. Şimdi bu da bir ayranı yok, içmeye atla gider, çeşmeye durumu var. Yani bu e, konu, olimpiyatlarda bakın çok ilginç. E, Olimpiyatlarda biz 64. olduk. Evet, dün, ettiğimiz... dün, dün, dün akşam sona erdi törenle. Evet, biz evet, 8 madalyayla 64. olduk. Hiç altın ee, madalya da alamadı Türk. Alamadı. Evet. Ee, bizim yardım ettiğimiz ülkelerden bir tanesi Etiyopya. Onlar bizden önde, baya önde. Yardım edilmesin. Karşı falan değiliz. Ama ülkenin durumu bu. Bir yandan olimpiyat düzenlemek istiyorsun. Bunun için ne yapıyorsun? Kaynak bulman lazım bu yatırımlara. İçeriden bulamadın kaynağı dış borçlanma yapmak durumundasın. E, Yaptığın borçlanma inşaat farklı sektörü gelişiyor. Geçen haftalar hafta konuştuk e, bunun e, ekonomilerin üzerinde etkileri. Ne oluyor? Ülkenin e, stona bunlar giriyor ama sonuçta karşımıza borç artışı ve enflasyon olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla e, Türkiye'nin bu olimpiyat sevdası, e, buna e, Pascal Bonifaz e, şey diyor, e, psikososyal açlık diyor, yani bu şeye. Yani bir şekilde biz olimpiyatla düzenleriz, e, onu da yaparız. Biz güçlü ülkeyiz. Biz bunu Türk gibi kuvvetli bak, olimpiyatta yapar. Yani Dolayısıyla hem yardım da yapar. 68 milyar dolar buna 2023 rakamları dahil değil. Ama ülkenin hali perişan. Dolayısıyla bu otokratik rejimlerin hali pürme hali belli. Yani otokratik rejimlerin bir maddeye dayanıyor. Doğal gaza, petrole, altına neyse. Bunlarla otokrasilerini sürdürmeye çalışıyor. Ama Türkiye otokrasi bir borç otokrasisidir. Borçla ve o borçların doğru dürüst yönlendirilemediği bir otokrasi. Dolayısıyla Türkiye ama şunu görüyoruz. Muhalefette zaten biliyorsunuz ben onu bulamadım. Daha önceki olimpiyat e, işte, girişimlerinde, Türkiye olimpiyat yapısında bütün liderlerin birlikte ortak verdiği demeçler, hazırlanan kitapçıklar vardır. Herkes destekler onu, mektup yazar. İşte biz milli birlik beraberlikle yapıyoruz bu işi e, filan falan. Şimdi durum manzara e, Türkiye'nin bu şekilde, e, buna bir dikkat çekmek istedim açıkçası, e, olimpiyat düzenleme e, aşkı. Bir de şey var yani... Sekiz madalya. Düşündüm dedim ki ya bu sekiz madalya bize kaça mal oldu abi? Yani biz ne kadar para harcadık bu olimpiyatlara? 64. sıra. Şimdi e, bunun için bir gazeteci ne yapar? Önce masa başında işte artık internet ya da e, yazılı kaynaklar elinin altında varsa onlarla bakarsın. Ondan sonra yetmezse bilen insanlara konuşursun kaynaklarınla bilen. E, dedim ki yani bu işte e, malum e, geçen haftalarda söyledik olimpiyatlar e, küresel finansal sisteminin emrine girdi. Küresel kapitalizmin emrinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi de onun emrinde ve geçmiş şeylere baktığımızda da e, yani gayri safi milli hastası, yüksek ülkelerle e, madalya sayıları arasında bir ilişki olduğunu görüyoruz. Nitekim bu tablo bugünkü dünkü dün biten dün gece yarısı biten olimpiyatların tablosu da bize beş aşağı önkarı doğruluyor yani gayri safi milli asıları büyük gelişmiş ülkeler daha fazla madalya alıyor ama Türkiye bir G20 ülkesi ama madalya sıralamasında 64. ülke ve kendisinin önünde çok fazla e, ülke karşılaştırması yaptığımızda geride olan ülkeler var böyle bir korelasyon var yani e, ülkelerin gelişmişlikleriyle ee, şey arasında e, spor başarıları olimpiyat başarıları arasında e, tabi e, yani olimpiyatlar e, büyük paralar harcanıyor ülkeler de harcıyor aslında amatör ruhunu tamamen yitirmiş bir etkinlik e, markalar e, savaşıyor sporcular sadece madalya almıyor parasal e, ödüller de alıyorlar çok fazla hem şirketlerden sponsorlardan ülke e, bütçelerinden ya dedim yani biz buna ne parçadık yani bu ruhunu satmış olimpiyatlar, amatör ruhunu satmış olimpiyatlara biz ne kadar harcadık orada karşılaştığım şeyi de paylaşmakta dürtüsüyle de bu programın düşüncesi olsun istedim lütfen ee, şimdi bu Türkiye'de hani ne yaparsınız böyle bir durumda bir ekonomi gazetecisisiniz ve bütçelere bakarsınız değil mi spor, gençlik ve spor bakanlığı diye bir bakanlık var bunun spor hizmetleri genel müdürlüğü var. O bütçeleri şey yaparsınız, incelersiniz. Bu dört yıl içerisinde olimpiyat harcamaları faslı var mı o bütçede? Nasıl dağıtılmış? Bunlar da karışıktır. Evet. Normal bir refleksle bakanlığın şeyine girdim, sitemizine girdim. E kurumsal da bütçe yazıyor. Ah tamam buldum dedim. 2023-2022 ile ilgili dokunduğunuzda boş sayfalar çıkıyor. Bakanlığı... Nasıl yani? Ne demek boş sayfalar çıkması? Ya, bir, bir bilgi yok. <gülüyor> Öyle mi? Bakanlığın bütçesiyle ilgili bir bilgi yok. Olimpiyatları bıraktım. Bakanlığın bütçesiyle ilgili. Kurumsal bütçe. Bakıyorsun iki bilgi iki Yani bu kadar kötü bir e, web sitesi olamaz zaten. E, peki yani bu, bu, bunlara spor bakanlığı yani, bir olimpiyatlara gidiyoruz değil mi? Yani bu konuda Birilerinin de çalışma yapması lazım gazetecilerin, akademisyenlerin, fikri umumiyenin kaldıysa bir fikri umumiye, spor fikri umumiyesi bunlara değinmesi lazım. Biz ne kadar mesela dedim ki ya gideyim bir de Olimpiyat Türkiye Olimpiyat Komitesi bir dernek statüsünde bir de ona bakayım yani onlar ne yapmışlar Olimpiyat Komitesi biliyorsunuz şöyle bir şey var. Bütün gelirlerden olimpiyatlar elde edildiğinde bildiğimiz şu. %10'u Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne gidiyor. %45'i ev sahibi mesela Fransa'nın organizasyon komitesine gidiyor. bir Bilhassa televizyon yayın hakkı gelirleri. Kalan %45'lik kısım da ülkelerin olimpiyat komitelerine ve federasyonlar arasında paylaşılıyor. Dolayısıyla nereye bakacağız biz? Türkiye'nin Türkiye Olimpiyat Komitesi raporlarına bakalım. Bir de Türkiye'deki federasyonlara bakalım. Ne kadar para harcadılar? Bunları araştırmamız lazım. Federasyonlar spor hizmetleri <gülüyor> genel müdürüne bağlı olduğu düşün ve oranaki bütçede demin dediğim gibi olduğu için ben bir komitenin de sayfalarına bakayım dedim. E, komite 2023 genel kurulu faaliyet raporu ve mali tablolar ektedir diyor ama ekte onların da bir bilgi yok. Sadece genel sekreter ve başkanın Konuşmaların arasında işte şu kadar kadın sporcuya harçlık verildi, yardım edildi. Olimpiyat köyünün falan inşaatında şu oldu, bu oldu. Bunun gibi şeyler, döküm, ciddi bir döküm yok. Dolayısıyla e, kamudan bir bilgi yok. Türkiye olimpiyatlara ne kadar para harcadı? İki Olimpiyat komitesinden ciddi bir bilgi yok. Federasyonlar zaten federasyonlar şöyle de gelebiliyor. Şirketler, bağışlar hem e, o komiteye gelebiliyor hem e, federasyonlara gelebiliyor. Bu spor Türkiye'de sponsorlar var biliyorsunuz bütün o yarışmalar esnasında bankalar şunlar bunlar giriyor. E, i̇şte şu, ne bileyim hava yolları şirketleri vesaire. Bütün bu sponsorların toplamında Türkiye buna ne kadar para harcadı? Hangi sporcuya hangi e, spor dalına? Neler yaptı? Kamusal bütçeden çıkan kaynaklar neler? Özel sektör bütçesinden çıkanlar ne? Olimpiyat komitesinin uluslararası gelirleri ne kadardır? Bunların ne kadarı Türkiye içinde sporculara dağıtıldı? Ne kadarı olimpiyat komitesi biliyorsunuz geçen haftalarda bahsettim Dünyanın en zengin kuruluşlarından biri uluslararası Olimpiyat Komitesi. Dolayısıyla o ülkelerin Olimpiyat Komiteleri, komiteleri ve uluslararası Olimpiyat Komitesi biraz ulusal arpalı, e, uluslararası ulusal arpalık haline de gelmiş durumdalar. Bunların rakamları da e, şey, gerçekten son derece yok denecek kadar yetersiz e, bir açıklık göremiyorsunuz. E tabii yani e, ee, ödenekleri Paris olimpiyatlarında bütçeden ayrılan ödenek miktarını göremediğiniz gibi spor istatistiklerinin de bu vesileyle ne kadar yetersiz olduğunu görüyoruz. EuroStat futbolu çalışıyor ama yani çok da normal tabii. Ülkede 3 tane enflasyon rakamınız var. Ben bir akademisyenim işte enflasyonla karşılaştırmalı analiz yapacağım. TÜİK'ün analizi var, ENAG'ın analizi var, İstanbul Ticaret Odası'nın analizi var. Bir de Hayat'ın analizi var. Ondan sonra böyle işte uzun yıllardır 2014'ten beri ilk defa oza sarf etmişim veri ve bilgi güvenliğinin olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Demokrasi yoksa veri ve bilgi güvenliği yok. Üstelik veri de üretilmiyor artık. Yani spor verileri ve istatistikleri olduğu gibi yani bir olimpiyatın ne kadar kabaca maliyetini bilmiyoruz. Biz Türkiye ne kadar mal oldu bu olimpiyatta. Şimdi hep şunu öğrenmişizdir demokrasiyle bilmiyoruz. Bilgi üretimi, veri üretimi arasında bir ilişki vardı. Ne kadar bilgi, kaliteli bilgi ve veri bilgi üretirseniz o ülke o kadar demokrasi gelişmiştir. Bizde hem veri ve bilgi güvenliği yok hem de veri ve bilgi üretimi de yetersiz. Dolayısıyla Çin'de bulunduğumuz ortam yani olimpiyatın bitmesi sekiz madalya. Sekiz madalya bir madalya kaça mal oluyor bu ülkeye? Yani bu kadar da başarısız bir sonuç elde etmiş durumdasınız. Ve bunun bir analizi yapılıyor mu? Hayır, otokrasilerde böyle analizler olmuyor. Demokrasilerde oluyor böyle analizler. Ve buna rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı e, olimpiyat düzenleyeceğim diye koşturuyor. Geleceğin muhtemel ana muhalefet lideri. E, ve e, içinde bulunduğumuz durumda da işte iki bakan diyor ki biri pimi çekilmiş bomba üzerinde oturuyoruz. Bu nasıl bir aymazlıktır ki 22 yıldır sen iktidardasın. Deprem için bir şey yapmadığının itirafı bu. Evet Onun o da tarafta, çok acayip bir açıklama yani gerçekten. Evet. evet. Acizin i̇fadesi. ifadesi açıkça net bir şekilde söyleniyor. Öbür taraftan aile bakanı çocuk bakanı her dört çocuktan biri yoksul durumda diyor. Yardıma muhtaç durumda diyor. Bunun yanında 2023 hariç 2012-22 yılları arasında 70 milyar dolara yakın dış yardım yapıyorsun. Boş krizin desin. Taşıma suyuyla rezervlerini yükseltiyorsun ve olimpiyatlara da bu kadar başarısız oluyorsun. Peki ben ufak bir sürede bitmek üzere Ali Bey ama bir şey Yok ben bitirdim geldi. hemen hemen Öyle mi tamam bir de şey bu dış yardım denirken dış ilişkilerle ilgili Son haftalarda özellikle çok tartışılan bir konu vardı İsrail basınında %25 hissesi zorlu holdinge ait İsrail'in en büyük elektrik santrallerinden biri Dorad enerjinin İsrail Savunma Kuvvetleri üstlerine elektrik tedariki anlaşmasının yenilenmesini oy birliğiyle onayladığını yazmıştı. Zorlu enerjiden de bir açıklama gelmiş İsrail ordusu konusunda. Azınlık hissedarı olduğumuz santralde hiçbir kararı alma ve aldırmama yetkimiz yok demiş. Bu da doğrusu çok inandırıcı. Azın, gelmedi azınlık mi? dediğimiz de %25. Azınlık hissesi evet %25 hissesi onlara ait. İsrail'in en büyük elektrik santrallerinden biri ve savaş halinde savaş değil artık bir soykırıma giden bir durum halinde ve onun bu büyük şirketin hiçbir kararı alma ve aldırmama yetkimiz yok diye bir açıklaması var. Çok inandırıcı gelmedi. Herhangi bir karar üzerinde etkili olmamız mümkün olmamaktadır demiş. Biz ilk savaş başladığında o programda Ekim 9 Ekim'de galiba ondan sonraki bu en büyük yatımın zorlu enerji olduğunu evet. gündeme getirmiştim ben. Evet gayet iyi yatırıyorum. Ve e, yani ayrıca e, Türkiye'de müteahhitlik sektörünün başta olmak üzere enerji ve müteahhitlik sektörünün İsrail'in gözde ülkesi olduğunu belirtmiştik. Ve bunların e, bu ticaretin... İlişkinin devamının formüllerinin nasıl olduğunu da anlatmıştık. Ee, yani delme formüllerinin. Ee, bunlar çok açık ortada. Ee, Türkiye'nin İsrail'le olan ilişkileri e, göründüğünün çok arkasında başka faktörler rol oynuyor. O da çok açık. Evet, yani Türkiye Mayıs ayında tüm ticareti durdurduğunu da açıklamıştı. Ama Jerusalem Post gazetesi Mayıs ayında Türkiye'nin İsrail ile ticareti tamamen durdurma kararından yalnızca 3 ay bile geçmedi. iki 2,5 ay sonra Zorlu Holding'in temsilcilerinin de dahil olduğu Zorad Enerji Yönetim Kurulu'nun IDF yani İsrail ordusunun üslerine elektrik tedariki anlaşmasının yenilenmesini oy birliğiyle onayladığını da açıklamayı yazmış durumda. Bu da böyle bir durum işte. Tamamen duygusal değil mi? Evet duygusal. <gülüyor> evet. Yani. Olimpiyatları böyle tamamlamış olduk. Sorularımız ortada. Ee, yani birisi çık, yani yapılması gereken Türkiye'ye e, bu olimpiyat e, düzenleme fikrinin ne kadar gerçekçi olduğu. Ama kamuoyunda bir araştırma yapılıyor. bu toplum büyük bir kesimde bundan gurur duyuyor. Yani böyle bir ilişki var yani. Bu da e, konuşmaya muhtaç bir alan psikososyal açlık. Psikososyal açlık, evet. Peki çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek hoş... üzere. Ali Bilge ile ekonomi politik. Evet Ali Bilge ile programın ardından bir kısa ara vereceğiz. Ondan sonra da devam edecek açık gazete programı. Ama bir açıklamada hemen yapalım. Haftanın karikatürlerinde İza Rozental bu hafta yok. Biz devam edeceğiz. Zaten çok sayıda karikatüre benziyor mu benzemiyor mu bilmiyorum ama trajikomik kararlardan bir Bolcasının, olaylardan bolcasının bulunduğu bir gündemi de biraz daha takip etmeye, sürdürmeye çalışacağız sizinle. Şimdi ara. Açık Gazete Evet Açık Radyo burası 95.0 açıkradio.com.tr internet adresimiz ve saat 8 şey 9.30 4 dakika geçerken tekrar Açık e, Gazete Olarak devam edelim. Ayımızda özellikle de bu dünya ve Türkiye gündeminde de çok sayıda şey olduğu için hızla ancak özetleyebileceğimiz durumlar var. Fazla fırsat bulamadığımız iklim konuşmayı ancak özetleyebildik birkaç noktasını. Yani şeylerin Orman yangınlarının mesela depresyona nasıl bağlandığı konusunda ilginç dumanın etkileri var. Zihin üzerinde falan. Onların üzerinde fazla e, duracak e, zamanımız olmadı. Ama şimdi mesela Türkiye'den de e, önemli bir şey var. Aşırı sıcakların inciri de vurdu ve bunun... Türkiye'de incirin başkenti olarak bilinen Aydın'da aşırı sıcak havaların hasat döneminin erken ne çekilmesine sebep olduğunu belirtelim. İncirler tonaj olarak geçen seneye göre daha az ama kalite olarak daha güzel diye bir açıklama var üreticilerden biri ama e, hasat erken başlaması bunun da problem yaratacağı ap açık ortada diye. Şey yapabiliriz. Bir de çok önemli haber daha var. İstanbul Şile'de bazı alanların orman sınırları dışına çıkarıldığı ve bu orman sınırlarının dışına çıkarma olaylarının durmadan devam ettiği kaygı verici bir gelişme zincirinin son halkası olarak ortaya çıktığını da söyleyebiliriz. Biyanet'in haberi bu. Evet, aynı zamanda Evrensel Gazetesi bugün bir manşetle çıkmış. Yangından beter. Diye bir manşetleri var ee, şöyle söylüyor AKP'nin 8 yılda yanan ormanların 4 katı kadar orman maden ve enerji gibi faaliyetler için e, 4 katı kadar ormanı e, orman statüsünden çıkardığı yani tahsis kararlarıyla e, orman vasfından çıkarttığı yer almış bu şekilde. Evet yani İstanbul'un Şile ilçesinde Ömerli ve Darlık barajlarının yapımından etkilenen Esenceli ve Darlık mahallelerinde hala yaşayan ailelerin iskanı amacıyla bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verilmiş. Yani gerekçe de bu ama kuzey ormanları savunması bu konuda epey yoğun çalışma yürüten kuzey ormanları savunmasından şöyle bir açıklama tepki var. İstanbul Şile'de yeni yerleşimi açmak için 69 bin metrekarelik bir alanımız daha kuzey ormanları sınırları dışına çıkarıldı yani 70 dönüm ormana daha sen artık orman değil arsa'sın denmiş diyor ormanların her türlü arazi kullanımına ve faaliyete açılan dünyada tek ülke de ekleme yapmış bir anetten yani, bir haber bu durum parlak değil yani hiç neyle devam edelim? Ee, i̇sterseniz dünyadan bir yandan mücadele devam ediyordu çeşitli eylemler var ve daha sonra Türkiye'de sokak hayvanlarıyla ilgili evet. çok önemli gelişmeler var ve buna karşı mücadeleler var biraz bu şekilde devam edelim ee, Öncelikle iklim değişimine karşı e, Amerika'da yine eylemler vardı daha doğrusu iklim değişiminin sorumlularına karşı eylemler vardı ee, Perşembe günü e, gerçekleşti Biz tabi cuma günü yayında olmadığımız için Tatilde olduğumuz için e, Buna pek yer verememiştik ama Common Dreams'te e, yer alıyor Hatta bu eylemlere katılan e, Biyolog Sandra Stein Graber e, Kendisi bir e, Yapamadığı konuşmayı çünkü polis tarafından Engellenmiş bu e, Etkinlik New York Manhattan'da e, Dünyada En fazla Fosil yakıt şirketlerine kredi sağlayan Citibank'in önünde bir eylem gerçekleştiriliyor. 63 yaşındaki e, cellist ve iklim aktivisti John Mark Rosendahl e, burada cello çalacakken polis bunu engelliyor. Bach'ın e, Suite for cello, cello için suitler e, isimli parçasını çalacakmış ama <gülüyor> izin vermemiş e, polis. Burada daha sonra biyolog Sandra Stein Graber'in de konuşmasına da izin vermiyor. O da Common Dreams'te e, bu konuşmasını kaleme almış. İlginç de bir durumdan söz ediyor. E, bu yazısında yapamadığı konuşmasında biyolog Sandra Stein, Stein Graber o da diyor ki benim ben çok küçüklüğümden itibaren ağaçlarla özellikle ormanla ve fotosentezle ilgilenmeye başladım. Bir de aynı zamanda müzikle. Çünkü işte dini eğitim alıyor. Müzikle de ilgilenmeye başladım diyor ve İyi cello ya da iyi müzik aletinin e, ormanlarla olan ilişkisinden bahsetmiş. E, bu ses, iyi ses alabilmesi için bir takım özellikler var. Teknik bazı bilgiler veriyor. İklim değişiminin bunu da etkilediğini söylüyor. Bu çok ilginç geldi bana. Çünkü evet. diyorum bundan muhtemelen 50 yıl sonra e, bir konser dinleyenler aynı ses tonunu dinleyemeyecekler <gülüyor> demiş. Ağaçların... ...kuraklık özellikle susuzluk sebebiyle... E, ...işte yapısında... ...bir takım değişiklikler oluyor. Dolayısıyla... ...bunlarla e, yapılan... ...müzik aletlerinin de artık... ...tınısı, tonu farklı olacak... E, ...demiş. Kaybedeceğimiz... ...şeyler arasında ya da değişecek... ...şeyler arasında müzik de olacak... E, ...demiş. E, ve bu eylemden bazı ses... ...kayıtlarımız da vardı. Az evvel de... ...bahsettiğim gibi cellist, John Mark... ...Rosendahl... E, çok yarıda kaldı, birkaç saniye sadece cellosunu çalabildi. O sırada polis tarafından engellendi ve arkadan kelepçelendi ilginç bir şekilde. ne peki sen çalamazsın, cello çalamazsın, müziği <gülüyor> evet, yapamazsın yani. diyorlar. Ya. Öyle e, sadece ve tabii yani. protesto ediyor etrafında toplanan diğer aktivistler de. Bu anın ses kayıtlarında da dinleyebiliriz. Evet dinleyelim. They have issued false charges against our friend John Mark we are here today because rather than do the right thing and stop financing fossil fuels they would rather prosecute non-violent lifelong pacifists people who have spent their careers playing back on stages <laughs> morning, everybody. Two individuals are violating a court order. Anybody who interferes with this arrest will be placed under arrest. Shame! Shame! Shame! Shame on you! Shame on you. Let, let him play. play. Let, let him play. Let, let him play. play. Let, let him play. play. That's let him play. Let, Why him play. let him play. Let it go and easy. No no I'm I'm not afraid. We are not afraid. We are not afraid. This is not acceptable. We are not We are. Evet of yani doğrusu danelere bu gözler tanık olacak ya da bu kulaklar <gülüyor> diye düşünmeden edemiyor insan yani 63 yaşındaki bir ciddi müzisyenin... profesyonel bir cello çalıcısının cellistin aynı zamanda iklim aktivisti ve bir büyük baba olduğu belirtiliyor John Mark Rosen dalın cello yani bakın cello için suite Süitler başlıklı eserinin daha başını çalarken gözaltı durdurulup engellenip gözaltına alınmasını, arkadan kelepçeleni, evet. arkadan kelepçelen tehlike uyarısıyla hemen arkasından konuşma yapacak olan bir ünlü biyolog Sandra Steinraber'in de konuşmasına izin verilmemesini baya bankaların epey güçlendiğini de söyleyebiliriz hatta. Bu olay tam da yani 23 yıl önce başlamıştı 2001'de Kolombiya'da Korehon kö, kömür madenine en büyük dünyadaki açık şey, madenlerden biri Tabaco adlı uzak bir topluluğun şeyinde müdahale ediliyor Kolombiya'da ve evlerinden çöküp alıyorlar. Bu dozerle geçiyorlar kasabada ne kaldıysa. Onun üzerinden de Exxon Mobil şirketi ona el koyuyor. Çünkü altında kömür var. O tarihten beri de şimdi tabako yerlileri tazminat için uğraşıyorlar. Hem Kolombiya'da hem de uluslararası hukukun öngördüğü şekilde. Ama şimdiye kadar böyle bir şey olmadı. Şimdi de aynı gün... Uluslararası, dünya yerli halklarının uluslararası gününde bu celloya da <gülüyor> izin verilmiyor konuşmaya planda. Bakalım daha neler göreceğiz diye de insan hayret etmeden edemiyor doğrusu. Ama büyük bir mücadelenin de açıkça büyük zorladığı görülüyor mücadelenin. Yani ne diyorlar? Summer of heat. Sivil itaatsizlik kampanyası, yani yaz sıcakları, Citibank'ı çok ciddi bir şekilde fosil yakıt projelerini finanse ettiği için kuvvetle eleştiriyorlar. Ve sonuçta zaman zaman aldıkları görülüyor. Devam edecek yani. Evet, Rosendale'nin ayrıca gözaltına alınırken, daha doğrusu gözaltına alınmaz önce cellosunu çalarken üzerinde e, kefiye de vardı. Filistin'i e, sembolize eden. Ee, bu, bu sırada gözaltına alındı kefiyesiyle birlikte gözaltına alınmıştı. Önemli sembolik e, bir e, görüntüydü diyebiliriz. E, Samrofit dediğiniz eylemlerse e, yaklaşık iki ayı kapsayan iklim değişimine odaklanan eylemler yaz boyunca sürecek demişti iklim aktivistleri. Bir çok yer, çok, fa çok farklı gruplar farklı eylemler e, gerçekleştiriyorlar. Yan yana gelmişti bütün e, iklim ve çevre e, grupları Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle tabii Kasım ayında seçimler de gerçekleşeceği için gündemde tutmaya e, yani sıca gün sıcak tutmaya bu gündemi iklim değişimi sıcak tutmaya çalışıyorlar e, bir anlamıyla ve Kamala Harris'in ve şimdi onun yeni e, başkan yardımcısının da görece daha duyarlı olduğu e, sö söyleniyor özellikle de. Başkan yeni seçilen başkan yardımcısının Harris'in seçtiği daha doğrusu onun da iklim değişimi konusunda görece iyi bir taneye sahip olduğuna dair çok sayıda yazı çıktı biz tatildeyken. Evet kuvvetli bir şeyde destekte bulmaya başladı parasal olarak da önemli destek aldıkları Donald Trump'ın da kendisi açısından oldukça iyi giden kampanyasında tersine döndüğüne dair. Biraz umut verici bazı evet. haberlerde var doğrusu. Tim Walts mıydı adı? Evet öyle bir şey. İki, iki, i̇ki dönemden beri de Minnesota'da valilik yapıyor ama komşuluk dostluk ilişkilerine ağırlık veren bir kişilik olduğu da belirtiliyor seçimleri. Evet Devam Tim Walts. Tim Walts'a. Evet şimdi peki nereden devam edelim? Türkiye'de sokak hayvanları evet, meselesi oyayım. var. Temmuz ayının sonunda 31 Temmuz'da yasalaşmıştı. Sokak hayvanlarının toplanması barınaklara belediyeler tarafından barınaklara götürülmesi ve burada e, çeşitli koşullar altında öldürülmelerine izin veren yasa. Ancak bu bir nefretin. E, Ağustos'un daha ilk haftasında bir nefretin vurumuna sebep oldu. Türkiye'nin her yerinden şiddet eylemleri, şiddet haberleri geliyor gerçekten. Daha ilk günlerde de böyle olmuştu. Birçok yerde köpekleri zehirleyenler, kafasına sopayla vurup öldürenler vesaire vardı. Şimdi daha toplu katliam haberleri gelmeye başladı. Önce Niğde Belediyesi geçen hafta burada bir e, mezarlık... E, bulundu yani Nide Belediyesi buranın zaten bir hayvan mezarlığı olduğunu e, söyledi e, fakat aktivistler içeri girdiler ve yeni öldürüldüğünü iddia ettikleri köpeklerin özellikle e, videolarını, e, yayınladılar. Hemen ardından bu sefer Ankara'da Altındağ Belediyesi'nde yine aynı şey oldu. Mesela oradaki haberle ilgili köpekler çuval içindeki koyun cesetleriyle kamufle edilmiş diye buraya gidip çekim yapan yine yaşam savunucuları e, görevlilerin kendilerini engelle, engellemesine rağmen e, bunları kayıt altına aldılar. Bu konularda hızla soruşturma e, açılmasını istiyorlar. Silivri'de sokak köpeklerinin zehirlendiği haberi hafta sonu yer aldı. iki yavru ve bir anne köpek bu şekilde zehirlenmiş şekilde bulunmuş. Çeşitli yemek işte hayvan yemlerinin içerisine zehir katıldığı söyleniyor. Yine dün bir başka haber vardı sizde sabah açılışta bahsettiğiniz Manisa'da, Manisa'da üç kedi Salihli'de, evet. Evet 3 kedi yavrusunu sopayla döverek öldüren bir kişi gözaltına alınmış. Yani ülkenin her yerinden bir şiddet Hayvanlara yönelik, Sokak hayvanlarına yönelik ee, Şiddet haberleri geliyor Bu oldukça e, Ürkütücü ve kaygı e, verici Buna karşı da hemen e, Sokaklara çıkıldı Zaten yasa geçtikten sonra da Sokaklar durulmadı diyebiliriz Mahallelerde toplantılar e, Yapılıyor Mahallelerde yürüyüşler yapılıyor İnsanlar bu sokak hayvanlarını kendi üzerlerine Alıyorlar onlara e, Bir şey olmasını engellemek için Mahalle grupları Oluşturuyorlar birçok yerde ülkenin dört bir yanında eylemler gerçekleşiyor e, uzun zamandan beri en son Nide ve Altındağ'dan sonra da yine bu şekilde eylemler gerçekleştirildi e, özellikle İstanbul'da e, Kadıköy'de e, mesela Kadıköy iskelesinde bir e, eylem oldu onun hemen öncesinde bir önceki günde AKP il binası önünde yine eylem oldu. Yaşatacağız platformu tarafından yapılan çağrılar oldu. E bu eylemlerden de bazı ses kayıtlarımız var. İsterseniz şimdi evet, de. eylemcilere kulak verelim. Her şey, her Oh, God! Evet İstanbul Barosu'ndan da Anayasa Mahkemesine katliam yasası raporu e, çıktığı haberi var bir yanette. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Niğde ve Altındağ'daki bu toplu katliamların biraz önce kısmen sözüne etme fırsatını bulduğumuz onların ardından Anayasa Mahkemesine başvurulması için katliam yasasının tırnak içinde iptaline ilişkin bir rapor hazırladığını açıklamış. Yani İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi X platformundan yaptığı paylaşımda ee, ve bunu Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'ne, CHP'ye gönderdiklerini de duyurmuşlar. Yaşam hakkı kutsaldır, hiç kimsenin takdir yetkisine bırakılamaz deniyor. Ve her canlıya yönelik eziyet yasağı için mücadeleye devam edeceğiz diye bir açıklaması var İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nin. Mücadele devam ediyor. Bazı hayvan hakları savunucularının Adalet ve Kalkınma Partisi il binasına <gülüyor> yürüdüğü hesap verene kadar elimiz yakanızdadır diye de e, mücadele sloganı attıklarını da söyleyelim. Yani bu evet az evet zaten dinlediğim ses kayıtlarından evet, bir tanesi il buydu. binası önündendi. Evet, İstanbul AKP il binasında açıklamada, onun önünde yapılan açıklamada bu katliam buzdağının görünen kısmı sorumlular hesap verene kadar elimiz yakanızda diyorlar. Çok tra trajik gelişmeler de oluyor işte. 29 Eylül'de de büyük bir miting çağrısı var öyle evet. değil mi? Evet, yaşatacağız platformun çağrısıyla Kadıköy İskelesi Meydanında eylem gerçekleştirilmişti, büyük bir eylem, binlerce kişi tekrar katıldı daha önceki haftalarda olduğu gibi. Bu ses kayıtlarından bir tanesi yine on bu eyleme aitti. Ellerinde son kafes kırılana dek mahalle sakinime dokunma ya da biz bu yasayı durduracağız gibi pankartlar. Şey, dövizler taşıyordu. E, yaşam savunucuları yasayı geri çek birleşe birleşe kazanacağı sloganları atılmıştı. Burada yapılan konuşmada 29 Eylül'de büyük bir miting gerçekleştirileceği ve herkesi e, bu mitingin örgütçüsü olmaya davet eden konuşmalar yapıldı. Evet iki hafta sonra olacak yaklaşık olarak ve büyük miting 29, e, hayır, 29 Eylül. Eylül. Şey 29 Eylül'de ben Ekim dedim yanlışlıkla. Evet. Ee, yani ayrıca da Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, Özgür Özel'e de bir seslenme var. Yaşam hakkı savunucuları aynı zamanda e, Özel'e de yasanın iptali konusunda Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak için ne bekliyorsunuz? Acilen başvurun biz sokakta direniyoruz siz görevinizi yapın sözleriyle sesleniyorlar. Veya katliam yasasına karşı direnişi büyük birliğe dönüştürüyoruz şeklinde. Bu, bu sese kulak verseniz iyi edersiniz diye de sözünü ediyorlar, uyarılarını yapıyorlar yani. Ee, bir de sosyal medyada Boykot Turkey yani Türkiye'yi boykot edelim etiketiyle hayvan katliamı yasasını eleştiren kullanıcılardan biri. Türkiye'nin modern tarihin en kötü köpek katliamına şahit oluyoruz diye yazdığını belirtiyor. Gazete Duvar'ın haberinde de var bu. Evet sosyal medyada özellikle bu katliam haberlerinin çıkmasının ardından dünyadaki yaşam savunucuları arasında da bu boykot pardon bu etiket bu kampanya başladı. Boykot Turkey yani Türkiye'yi boykot edin kampanyası Türkiye ile bu bu bireysel bir boykot e, çağrısı aslında işte Türkiye'den mal almayın e, diyorlar ve, ve bu etiketle birlikte çok sayıda paylaşım yapıldı e, gündem oldu aynı zamanda evet baya e, bu iş kolay kolay halledilebilecek gibi gözükmüyor büyük bir potansiyel var patlamaya yönelik çünkü çok kuvvetli ...şiddet eylemlerine de tanık olan... ...olaylara yol açıyor... ...böyle bir şey... ...peki Türkiye'de... Çünkü... ...sizim bahsettiğiniz gibi bu... ...gerçekten şiddet eylemleri... ...patlamış durumda... ...o kadar ki... ...AKP'li eski milletvekili... ...Şamil Tayyar dahi... ...buna ses çıkarmış... ...kendisi Cumhurbaşkanı'na seslenmiş... ...Türkiye'nin her yerinde köpek avı başladı... ...Allah rızası için bu zulmü... ...durdurun diyor... Kendisinden gerçekten böyle bir şey Mesaj gelmesi ilginç Ama onun bile dikkatini çekecek kadar Yaygın bir Kedi köpek avı durumu söz konusu Çünkü Atış yani Poligon gibi Atış talimi için kullanılan da bir Köpek vardı mesela onun O da haberlerde Bu evet, yani hafta heces... sonu yer oldu Hedef tahtası yapılıp Birlik evet, uşuna bedeni delik deşik edilen Köpeğin görüntüsü karşısında ağlamamak Mümkün değil diyor İşte kafası kesilip parçaları torbayla Çöplüğe atılan köpekler arasında Kelimeler kifayetsiz kalıyor Daha niceleri Göreğim kaldırmadığı için görüntülere yer vermedim Allah rızası için bu zulmü durdurun Bir sözünüz yeter diye biten bir uyarısı var Şamil Tayyar'ın Evet Evet durum bu Esas itibariyle çok sayıda haber var elimizde ama ancak bu kadarını. E evet, belki dünyadan e çok kısaca özet geçmek gerekirse Evet. Birleşik Krallık'ta birkaç gün boyunca süren bu pogrom girişimleri yani faşistlerin ve aşırı sağcı grupların sokakta gördükleri siyahlara, Müslümanlara saldırdığı göçmenlerin kaynakları konaklatıldığı ya mültecilerin konakladığı otellere girip işte cam çerçeve indirdikleri arabaları ters çevirip ateşe verdikleri görüntülerini ardından... taş attıkları baya yaralamalar filan evet, da oldu ellerinde bu arada İsrail bayrakları da taşıyor bu aşırı sağcı e, gruplar çünkü e, aylar boyunca hemen her hafta bir milyon kişi kim zaman Londra'da kim zaman bir buçuk milyon kişi ama ülkenin dört bir yanında on binlerce kişi sürekli olarak Filistin için sokağa çıkmışlardı. Ve e, İngiltere'deki faşist gruplar tarafından e, sürekli olarak bunların terörist, terör eylemleri, terör sempatizanları olduğuna dair e, açıklamalar yapılıyordu. Ama kendilerinde sokağa çıkacak gücü bulmuyordu e, aşırı sağcılar. Fakat en son üç kız çocuğunun bıçaklanarak öldürülmesi... Bunun sosyal medyada muazzam bir yalan e, mekanizmasının harekete geçirilmesiyle birlikte aşırı sağcı basın e, grupları kendisini gazeteci diyen e, sosyal medya fenomenleri <gülüyor> öyle deniyor ya. E, onlar tarafından işte öldürü, öldüren kişinin bir Müslüman olduğu, göçmen olduğu yalanının e, ortaya atılmasıyla birkaç gün boyunca bu şekilde eylemler söz konusuydu. 400 kişi e, bu aşırı sağcıların eylemlerine gözaltına alındı. Ama hemen ardından bu sefer hafta sonu on binlerce antifaşist de sokaklara çıktılar. Irkçılığa karşı e, ırkçılığı durdur kampanyasının çağrısıyla her yerde e, özellikle aşırı sağcıların eylem yaptığı yerlerde sokağa çıkarak e, yeniden ortaya çıkan English Defense League yani yasaklanmıştı aslında şu anda fiilen var olmayan bir kurum ama Aynı kesimlerin e, bu e, aşırı sağcı ve faşist grupların içerisinde bulunduğu bu eski ligin yeniden e, dirilmeye çalışıldığından söz ediliyorlar. Tabi aynı zamanda Nigel Farage onun e, da yükselişi ve göçmenleri hedef alan kampanyasına reform partisine karşı da ellerinde e, dövizlerle eylemler gerçekleştirdiler ve İngiltere'de aşırı sağa karşı böyle bir e, mobilizasyon ortaya çıkıyor. Oldu ve Oldu. başarılı da e, olmuş gibi gözüküyor son zamanlarda. Evet. Bayağı ge gerilettikleri görülüyor. Nacil Farage da şey demiş yani benim ne alakam var ya nereden çıkarıyorsunuz filan <gülüyor> de ikare <Evet>. etmiş. <gülüyor> <Evet>. e, e, <gülüyor> ona e, Bir de İsrail'de de aileler Netanyahu'ya karşı büyük bir yürüyüş yaptılar. Son, bu, sonu gelme bilmeyen korkunç katliam dalgasının ardından yani son artık hayatları kurtarmak için yapabilir bir anlaşmaya sağlayabileceğim son şans demiş bu şeylerin rehin ailelerden birisi rehinlerin İsrail'de şeyde Filistin'de olduğu ailelerden biri ailemizi kurtarmak için Son şans demişler ve İsrail aileleri e, bayağı Netanyahu'ya karşı e, suç bakanı, başbakan yerine crime minister diye bağırarak yürümüşler yani. Baş. Suç bakan. Suç bakan. ve <gülüyor> Demişler böyle bir şey de devam ediyor. Evet. Evet. Birçok haberi elimizde var. Bir kısmının mümkün olduğu takdirde yarın ve diğer günlerde de yapalım. En önemlilerinden bir tanesi Göbeklitepe'de dünyanın bilinen en eski takvimi olduğu iddia edilen güneş takvimi bulunmuş olabilir. Ona ulaşılmış olabilir. Edinburgh Üniversitesi'ndeki arkeologlar. Bir dünyanın bilinen en eski tarihi yapısı olan ve dünyanın en eski tar tarım topluluklarının bulunduğu gök e Göbekli Tepe'de işlemeli bir taş sütunun üzerinde işaretleri yeniden yorumlamışlar ve tam bir güneş takvimi oldu. 365 gün oldu saati belirleyen neredeyse güneş takvimine işaret ediyor. Onları da birazdan daha sonra kullanabiliriz. Üzerinde durabiliriz ama şimdilik... Bu haftalık bu kadar çok yoğun bir gündemin ardından bir şey kalmadıysa bitirelim artık. E, belki bir tek ayrıntılarına giremeyecek olsak da e, Ukrayna'nın Rusya'nın içerisinde, içerisinde özellikle Kursk bölgesinde ilerlemekte olduğu haberleri vardı. Son 6 gündür e, Rusya'nın e, bir olağanüstü hal ilan etmesine rağmen bölgede Ukrayna askerlerini dışarı atamamış olduğu yani bu saldırıyı püskürtememiş olduğu gibi ...ilginç bir e, durum var... ...hatta çok sayıda Rus askerinin... E, ...esir alındığı Ukrayna... E, ...askerleri tarafından... ...buna dair de bilgi var... ...bu ilk kez yani iki yılı aşmış olan bir savaşta... ...ilk kez böyle bir durum oluyor... ...Ukrayna ordusundan bin kadar... ...yani haberlerde böyle geçiyor... ...doğruluğu teyit edilebilmiş değil ama... ...bin kadar askerin Rusya'nın içerisindeki... ...bu Kurs bölgesinde ilerlemeye devam ettiği... ...söyleniyor 6 gündür... ...yani bugünle birlikte 7 gündür... ...bir haftadır... ...evet... Peki bu şekilde de e, bitirebiliriz o zaman. Çok sayıda haber, müzik her şey kaldı elimizde ama e, dünyanın hareket hızı da bizim takip etme gücümüzü zaman zaman zorluyor. Bunu da itiraf etmek gerekir. Pekala ben Deniz Ömer Madra, Özdeş, Özbay ve Belki Akmeşe'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz hepinize.